Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programımıza müzik çalmadan başladık. Çünkü bu haftanın yeni filmlerinden son çıkışın yönetmeni Ramin Matin'le bir söyleşi yayınlayacağız. Ve ondan bir parça çalacağız. Ama söyleşiyi itiraf edelim bir ay önce kaydettik. Çünkü bir ay önce gösterime girecekti. Ancak bir erteleme olunca biz de şimdi e, sizlerle paylaşıyoruz. Ona geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlerle iletişim bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinifiller@gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Sezin Erkul'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki programımızı Rondo Alaturka ile açtık ancak Mozart'tan biraz değiştirmiş olan Barış Dirin'in e, versiyonuydu dinlediğimiz haftanın yeni filmlerinden son çıkış filminin e, giriş müziğiydi. E, filmin yönetmeni Ramin Matin bu hafta konuğumuz e, ve filmi konuşacağız diğer e, vizyon filmlerinden de bahsedeceğiz ama bunlara geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi paylaşalım. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller.gmail.com. Bu haftaki destekçimiz Deniz Türk Ali'ye de çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ramin Matin, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, son çıkış, üçüncü filmin sanırım hep seni konuk ediyoruz zaten burada evet. yine filmlerinle. Ee, başrollerde Deniz Celiloğlu Ezgi Çelik, Kerem Fırtına Bir şehirden son çıkış hikayesi Şehirden kaçış hikayesi Bu işte sabah dokuz akşam beş Ofis hayatından hı hı. Bıkmak, kaçmak Gitsem yerleşsem bir e, Güneyde küçük kasabaya Hikayelerinin Bir yandan da distopik bir komediye Çevrilmesi durumu var o şehirden evet. Çıkamama haliyle evet. ee, Nereden başladı proje Biraz ondan bahsedelim e, proje çok aslında uzun zaman önce başladı. E, ben daha yüksek lisansımı bitirirken e, mezuniyet e, tezi olarak bir senaryo yazmıştım. E, o zaman böyle dert etmiştim biraz böyle çok inşaat var diye bahsettiğimiz <gülüyor> sene 2005 herhalde öyle bir şey. <gülüyor> i̇nşaat e, ne bilmiyorduk e, da. <gülüyor> he, evet çok inşaat var burada orayı burayı dolduruyorlar işte tarihi binalar yok oluyor falan filan diye bir senaryo giriştim. E, ...o gelecekte geçen böyle hafif distopik bir şeydi... ...ama çok kötü bir senaryoydu... ...sonra onu bıraktım ama oradaki temalar... E, ...kaldı... ...aklımda kaldı... ...şehirde zaten... ...hayatımızda e, kaldı... ...hayatımızda kaldı... Hayatımız kaldı. <gülüyor> e, ...kusuzları çekerken de bunlardan... E, ...arkadaşım Can Kantarcı'ya bahsettim... ...ve beraber e, bu senaryo sürecine başladık... Evet, ...Can Kantarcı ile ilk defa galiba... Evet, ...çalıştınız ilk, daha önce... ...ilk senaryosu... ...ve... Evet. E, o nasıl bir işbirliği oldu daha önce e, çalışmadığın? Yani zaten daha önce ortak e, senaryo yazım deneyimin var. Ama e, başka biriyle e, bu sefer? E, yani Canla biz çok uzun zamandır tanışıyoruz aslında. E, dolayısıyla çok rahat oldu. E, zaten ben bütün filmlerinde şu ana kadar yaz, yazarla beraber çalıştım. Ve hep en baştan sıfırdan konuşa konuşa e, geliştire geliştire farklı fikirleri deneyerek... Ee, ...çalıştık... Çok ...gayet rahat bir çalışma oldu... ...sadece çok uzun sürdü. ...biraz bu distopya meselesinden bahsedelim istiyorum... ...çünkü son dönem Türkiye sinemasına baktığımızda... ...bu işte kaygı... ...abluka falan hani... ...bir sıkışmışlık halinin... ...sinemada tezahürlerini Hı -hı. görüyoruz da... ...komedi olarak çok görmüyorduk... Ee, ...o... ...hani... ...baştan... ...distopya fikri anladığım kadarıyla hep vardı... ...bu kadar... E, ...komediye çevirme de var mıydı baştan... En başta yoktu yani. Distopya fikri çıktığımız noktaydı. O noktada da senaryonun ilk versiyonlarında aslında bayağı distopiyadı yani. Gelecekte geçiyordu falan filan. Onu yapamayacağımızı kavrayınca maddi olarak Türkiye'de... ...öyle bir şey yapamayacağımızı kavrayınca hikaye biraz değişti. Hikaye değişince daha çok böyle günümüze ve bizim direkt her gün yaşadığımız hikayeye gelince... Komedi ister istemez girdi çünkü İstanbul'da olup bitenler her gün yaşadıklarımız bizi deli etse de yaşarken aslında çok absürt ve komik ya da trajikomik şeyler yaşıyoruz. Bir de zaten yani konu biraz ağır ve zor bir konu yani insanın canını sıkabilecek bir konu onu böyle çok ağır bir dramla anlatmak zaten istemedim yani onu biraz daha dengeleyip bir komediyle. ...yaşadığımız şeyin komedisini ortaya çıkartarak anlatmak istedim. Evet ve film hem kendisiyle hem özellikle de baş karakteriyle gayet de dalga geçmeyi de başarıyor bir yandan. O işte gideyim güneyde kasabaya yerleşeyim fikrinin aslında kendi başına biraz absürt olma hali de var. Evet yani o etrafımızda o kadar çok duyduğumuz bir şey ki yani ve gittikçe artıyor. ...eskiden hep güneyi kaçmak istiyorlar, istiyordu insanlar... ...şimdi artık yurt dışına kaçalım falan filan... ...hep bir kaçma e, muhabbeti var ortamlarda... ...nerede otursam işte bir barda otururken... E, ...bütün masalarda bakıyorum benzer şeyler konuşuyorlar... ...oraya mı kaçalım, böyle mi yapalım, nasıl kaçalım diye... E, ...biraz onu irdelemek istedik, yaşamak istedik... ...yani ne demek bu kaçmak, nereye kaçıyorsun... ...nasıl kaçıyorsun... E, ...ve aslında e, şunu gördük ki... ...bu kaçış aslında bir fantezi yani bir hayal değil yani... ...olabilecek bir şey değil, gerçekçi bir şey değil... ...gerçekçi olarak yapanlar da çok az. Bir de kendinden kaçmak mesele yani sonuçta. Nereye gitsem e, kendine de, aynen, de beraber Aynen, ba bağlamaya için. çalıştığımız her orası. Evet, evet. Yani çok da detaya girmeyelim ama Hı -hı. bence gayet güzel. Bağlanıyor orada. Ee, filmin müzikleri de e, oldukça dikkat çekici. Barıştırının yaptığı müzikler hat hatta şimdi bir parça daha çalalım. Gülümsüyorsun, mutluyum. Gülümsüyorsun, mutluyum dinledik Barış Diri'den. Bu hafta gösterime giren filmlerden Son Çıkış soundtrack'inden geldi. Son Çıkış'ın yönetmeni Rami Matin stüdyomuzda filmi konuşmaya devam ediyoruz. Evet müzik tercihlerinden bahsedelim biraz. Ee, bir kısmı bir e, Mozart varyasyonları bir de orijinal şarkılar var anladığım kadarıyla. Evet, Barıştırın yaptığı orijinal sözlü şarkılar var. Bir de yine Barıştırının tam er temelle, saksofoncu tam er temelle beraber besteledikleri böyle daha cazı kaçan hatta yer yer free cazı kaçan parçalar var. O nasıl bir tercih oldu? Yani özellikle sözlü şarkılar çok sık gördüğümüz bir şey değil. Hatta Son dönem Türk filmlerinde müzik neredeyse duymuyoruz <gülüyor> filmlerde. <gülüyor> evet. Ya aslında filmde sözlü şarkıların hepsinin bir, bir yerden geliyor radyodan geliyor. Ee, ya da değil hepsi radyodan geliyor aslında. Dolayısıyla öyle direkt e, filmin dışarıdan koyduğumuz bir şey değil. O sadece caz üzerinden gittik orada filmin kendi e, müzik ekseninde. E, caz da özellikle işte bir free jazz şeyine girmeye çalıştık. Çünkü o şehrin ee, ...gürültüsüne, Kaosu. kaosuna çok uygun geldi. Bir de jazz bize biraz, bizim kültürümüze biraz yabancı bir müzik olduğu için... E, ...saksafon da bize biraz yabancı bir olduğu için e, kültürümüze... E, ...tahsini çok iyi e, temsil ettiğini düşündüm. Amacımız <gülüyor> oydu yani o saksafon tahsinin iç sesi gibi olacaktı. Evet Tahsin'den bahsedelim biraz. Tahsin bir mimar. Zamanında hmm. öğreniyoruz ki idealist bir yanı varmış. Hmm. Ancak şimdi o büyük inşaatlardan birinde baş mimar olarak çalışıyor. Çok mutlu da değil hayatından. Ee, biraz böyle iki arada bir derede dediğin gibi hani bir... E, bize yabancı ama bir yandan da gayet de buradan işte berbere gittiği zaman vesaire. E, oyuncu seçimini hangi noktada yaptın? E, çünkü çok da iyi bir performans. Hı -hı. E, film şeyi senaryoyu yazarken var mıydı kafanda oyuncular yoksa hangi noktada girdiler? E, yoktu hayır oyuncular yoktu senaryoyu yazarken. E, işte sete girmeden ön hazırlıkta. ...işte oyuncu bakmaya başladım. Ondan sonra Deniz'le tanıştık, konuştuk, anlaştık. Baktım ki çok farklı bir şey katacak Tahsin karakterine ve oradan devam ettik. Yani çok sempatik biri olmadığında hemen altını çizelim. Çünkü bir yandan da zor bir şey, çok... ...hem filmi seyrettirmek bütün o süre boyunca... ...çünkü Tahsin herhalde her karesinde var neredeyse filmin sürekli. Neredeyse peşinden. değil her, evet. her, her karesinde var <gülüyor> evet evet. İşte çok zor bir şeydi onun için oyuncu çok önemli ve orada... E, ...deniz sanırım bayağı iyi bir iş çıkartıyor yani hem... E, ...çok tatlı olmayan bir karakteri... E, ...farklı boyutlarını da ortaya çıkarıyor ve e, izinilebilir bir... E, ...karakter yaratıyor orada. E, film premierini Tokyo'da yapıyor. Hatta hemen burada itiraf edelim. Yaptı ve biz bunu kaydettik aslında bu programı <gülüyor> geçtiğimiz hafta. Çünkü bugünlerde Tokyo Film Festivali'nde son çıkış ekibi. Var mı böyle bir uluslararası dağıtım ya da başka festivaller nedir yolculuğu planlanan şu anda son çıkışın? Ee, şu anda netleşmiş bir şey yok bizim bir sales ayıcımız var o artık ilgileniyor bu tarz işlerle kesinleşmiş bir şey yok maalesef Tokyo'dan sonra yurt dışında yani kesinleşmiş bir şey yok uğraşıyoruz inşallah olacak. burada kaç salona giriyor ee, o da daha bunu da daha bilmiyorum <gülüyor> son hafta belli olacak o evet biz dediğim gibi Kayıt olduğumuz ortaya çıktı. Ancak e, hemen her fırsatta bunu söylüyoruz dinleyicilerimize. E, bu tip filmler çok kopyayla giremiyor Türkiye'de gösterime. Ve ilk hafta sonundan sonra da e, çok uzun kalmayabiliyorlar. O yüzden siz siz olun bu hafta sonu son çıkışı izleyin. Sonra bulamadım göremedim saatleri değişmiş gibi bir durum olmasın. Haftanın e, senenin e, ilgi çeken yerli yapımlarından biri çünkü daha da e, konuşacağız gibi geliyor bana son dönemlerdeki bu distopik şehir hikayelerinin bir de e, komedi yönünden <gülüyor> görme fırsatı verdiği için bize e, elize sağlık çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz konumuz olduğu için de filminde yolu açık olsun teşekkür bir ederim bir görüşmek üzere görüşmek üzere. Evet geçen ay kaydettiğimiz Ramin Matin söyleşisini çaldık son çıkış bir ay rötarla da olsa Vizyon'da ee, şimdi de haftanın diğer filmlerine geçeceğiz. Evet ben sadece geçmeden önce tekrar son çıkışla ilgili aynı duyuruyu yapmak istiyorum. Daha küçük bağımsız filmler bildiğiniz gibi çok uzun süre vizyonda kalmıyorlar. O yüzden bu hafta sonu izlemekte fayda var. Bir de son çıkış bence aslında bayağı ana akım içerisine yerleştirilebilecek türde bir film. Ama bunu iyi yapıyor, nitelikli yapıyor. Yani nitelikli iyi akım filmlerine bile ana akım filmlerine bile bu zamanda pek sık rastlayamadığımız için... Ee, ben son çıkışın özellikle sonunu çok beğeniyorum ee, spoiler da vermek istemiyorum ee, ama bu vesileyle bu hafta sonu gülmek istiyorsanız İstanbul'da yaşadığımız keşme keşten bir çıkış var mı diye siz de soruyorsanız kendinize son çıkışı izleyin. Evet şimdi bir Roque Banyos bestesi dinleyeceğiz haftanın yeni filmlerinden The Man Who Killed Don Quixote, ee, Don Quixote'u öldüren adam filminden geliyor I Am Don Quixote. Dinlediğimiz parça I Am Don Quixote'ydi bir rock banyos bestesi. Bu hafta vizyona giren Terry Gilliam'ın son filmi The Man Who Killed Don Quixote. Don Quixote'u öldüren adam filminde kullanılan parçalardan biriydim. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Evet sırada tabii ki Don Quixote var. Ee, Terry Gilliam'ın aslında... Yani neredeyse 40 yıl falan yapmayacak 40 değilse bile bir 30 yıl kadar yapmaya çalıştığı film bu. Çünkü önce Bütçe bulmaya çalışıyor, geliştiriyor, geliştiriyor, geliştiriyor. 2000 yılında çekmeye başlıyor. Başına gelebilecek bütün terslikler geliyor. Ee, başrol öncüsü hastalanıyor. Su basıyor, sel tepeleri götürüyor. Manzara değiştiği için o zamana kadar çektikleri her şeyi iptal etmek zorunda kalıyorlar. Ee, başka şeyler de var. Ee, sırf bunun üzerine yapılmış bir de belgesel var. Ee, aslında e, kamera arkası. ...görüntüleri olacakken... ...hani bir filmin nasıl çekilemediğine dair... ...belgesel haline gelen... ...Lost in La Mancha filmi. Ee, bir ara Heath Ledger... ...falan da hatta... Heath Ledger hiç şey olmuş mu bilmiyorum ama... ...bir sürü insanın adı geçmiş arada. vefat etti falan zaten... Evet. Hani ...bu filme bulaşmak da... Böyle bir, <gülüyor> evet, ...bir uğursuzluk. Oluyor. En sonunda işte ilk... E, ...projede Jean Rochefort ve... E, ...Johnny Depp varken son geldiğimiz e, halinde Adam Driver, Jonathan Price, Joana Ribeiro ve Olga Kurilenko oynuyorlar. E, hatta yine bitmedi. Kanda premierini yapacağı zaman... Yapımcı e, itiraz etti gösterilemez ben yasaklıyorum falan gibi sonra Fransız mahkemeleri e, ona haksız buldu. Neyse Kanda premierini yaptı geçen sene. Bu arada Kanda premierini işte yapacağı dönemde Mayıs'ta da e, aslında bayağı böyle bir felce benzer bir şey geçirdi. Kendisi de katılamadı oradaki gösterime yani bu kadar sene sonra. O yüzden. E, sonunda 130 dakikalık bir film olarak çıktı. Evet. Maalesef yani böyle kalsaymış hayallerimizin filmi olarak diye düşündürdü beni de. Ee, Oldukça yani, iddialı bir oyuncu kadrosu bir iddialı taraftan. İddialı bir oyuncu kadrosu. E, hikaye tabii hmm. ki Don Quixote'un doğrudan bir adaptasyonu değil. Daha çok e, Connecticut, Young Inking, Arthur's Court gibi böyle kendisini romanın içinde bulma hikayesi. Adam Driver'ın canlandırdığı bir reklam yönetmeni İspanya'da Don Quixote temalı bir reklam çekiyor. Ee, ve gittiği yerin 10 sene önce kariyerinin ta başında e, heyecanlı bir üniversite öğrencisiyken bitirme projesini çektiği yer olduğunu fark ediyor. Oradaki insanları tekrar buluyor ve e, Don Quixote'unu tekrar buluyor. E, ama Don Quixote'u kendinin gerçekten Don Quixote olduğuna inanıyor ve... E, ...hayallerle gerçek arasında gidip gelmeye de başlıyoruz. O açıdan aslında King Fisher King'i bana çok hatırlattı hmm. yine bir Gillian hmm. filmi. Ee, bir yandan tabii bu gerçek e, hayal e, anlatının karmaşıklaşması... ...postmodern e, hikayeler e, Don Quixote'a da çok uygun bir şey. Don Quixote da aslında dönemine göre çok ileride ve geriye dönüşlü işte... Varmış gibi anlatan bir hikaye. Ama bir yandan da günümüz içinde biraz eskide kalmış bir anlatı tarzı. Yani 2000'de yapsaydı belki daha heyecan verici olabilirdi. Arada tabii bu kadar uzayınca bir şekilde senaryoda, çekimlerde de mi etkisi oldu? Hikaye sarktıkça sarkıyor. Ee, yani dediğim gibi hayallerimizde kalsaydı daha çok sevecekmişim ben bu filmi. Evet, Don Quixote'u öldüren adam, The Man Who Killed Don Quixote bu hafta itibariyle vizyonda. Evet, e, haftanın bir diğer filmi de bana aslında e, Tara Gilliam değilse bile Monty Python'ı hatırlatıyor. Mortal Engines, Ölümcül Makineler. E, Christian Rivers yönetmiş ilk uzun metrajı ama e, senaryoda ve yapımcı olarak Peter Jackson'ın adını görüyoruz. E, Philip Riven romanından. Bunda da bütün medeniyet yok olmuş sadece şehirler kalmış şehirler dev ve hareket edebilir e, haldeler. Monty Python'ın hani eski ofis binası yerinden çıkıp korsan gemisi gibi yürüdüğü bir bölümü vardır. Bana çok onu hatırlatıyor ama tek bina değil bütün şehir hareket ediyor. Başrollerde Hera Helmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving ve Jiha yer alıyorlar. Bu arada e, yani Yeni Zelanda'da çekilmiş bu aslında hani bir Hollywood filmi ama Yeni Zelanda filmi olarak da görebiliriz. E, yine böyle bir gençlik, macera, bilim, kurgu bu son dönemlerde çok popüler olan e, Distopic, filmlerden. Distopik, fantastik e, Londra yoluna çıkan her şeyi yiyip bitiriyor işte ona karşı direnen ama gençler var. Ama aslında şey de yani. Hmm. Evet yani. <gülüyor> Günümüze dair ve şehirlere dair şehirlerin ne, nasıl geliştiğine dair de e, insanı düşündürtebiliyor. Evet bir de hani İngiltere'nin bu aralar nasıl başının Brexit'le dertli olduğunu düşünecek olursak evet. yürüyüp giden milyondur. <gülüyor> değil mi? evet. Evet. evet bu haftanın iddialı e, büyük bütçeli yerli yapımı e, bizim için şampiyon. E, bu da Türkiye'de çok sık rastlanan e, bir tür değil. Ahmet Katıksız'ı görüyoruz yönetmen koltuğunda. Başrollerde Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Koşkan ve Sibel Taşçıoğlu yer alıyorlar. Ee, Sivas'ın bir köyünden e, İstanbul'a Jokey olmak üzere gelen e, Halis Karataş'ın hikayesini anlatıyor ve gerçek bir hikaye. Ee, hem spor hem hayvan hem de böyle bir başarı hikayesi Hem de olması, aşk hikayesi. Hem de aşk hikayesi. Ee, Dolayısıyla Hollywood'un çok iyi yaptığı bir türdür bu. Bizden de ilk kez bu alanda iddialı bir yapım çıkıyor. Ben bilmiyordum itiraf edeyim e, fragmanı gördükten sonra aman abartıyorlar galiba diye biraz tarihçesine baktım. Hakikaten gerçek hikayenin de e, hani o kadar dramatik olduğunu evet, fark ettim. Hikaye sadık çok. Evet. E, evet yani aslında e, gişede başarılı olacak bir filmin bütün... ...unsurları var bakalım ne yapacak hem oyuncuları hem işte e, dramatik yapısı dediğin gibi zaten hı hı. spor filmleri de e, popüler... Bizde çok yapılmasa da bir yandan da ay yapım ve med yapımın zaten televizyondan çok şu anda sektörün liderlerinden geliyor. Bakalım nasıl olacak. Kişisi. Bir de bundan bir önceki benzer türde ve gişede çok iyi bir başarı yakalayan Müslüm filmin de hatırlattı bana birazcık şey açısından o da hani pek çok imkansızlıktan gelip başarıya ulaşma zorluklara göğüs germe. ...gibi ortak bir motivasyon noktasından çıkıyor olmaları... ...benzer şekilde bir seyirci yakalayabilir. Müslüman e nazaran bence çok daha bir aile filmi. Hani onu da düşünmek lazım. Müslüm çok aile filmi değildi. Evet. Bu daha hani çocukların, ergenlerin de ilişki kurabilecekleri bir... ...işte spor, hayvan sevgisi vesaire... ...hepsini bir arada taşıyan bir hikaye. Evet, bir diğer yerli film, bu hafta çok yerli filmimiz var bu arada. Paranın Kokusu, yönetmen Ahmet Boyacıoğlu. Boyacıoğlu, yıllarca Türkiye'nin Örimaj Temsilciliğini yaptı. Gezici Film Festivali'nin organizatörü, kurucusu aynı zamanda. Yönetmen olarak da görüyoruz burada kendisini. Filmin başrollerinde Murat Kılıç, Şevval Sam, Emrah Kolkısa ve Rıza Sönmez yer alıyorlar. Murat Kılıç'ın canlandırdığı Mehmet bir taksici. Ee, arkadaşlarına işte binen müşterileri anlatıyor. Nasıl kanunlu işler çevirdiklerini anlatıyor. Bunun üzerine bir kamera koymaya karar veriyorlar e, taksiye. Ve o kameradan çektikleri sonucunda e, şantajda para alma gibi işlere de girişiyorlar. Tam keyifleri yerinde ama bir e, mafya bağlantılı dosya takside unutulunca işler karışıyor. Evet haftanın e, bir diğer yerli yapımı ise Kafalar Karışık komedi türünde bir film bu da başrollerin e, yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu var başrollerinde Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin yer alıyorlar. E, bir ise, YouTube ekibi e, bunlarda. Evet. Kafalar adlı bir kanalları varmış. Biz e, ikimiz de YouTube fenomenlerine çok hakim değiliz. Film çıktığında öğreniyoruz genelde. Sonra milyonlarca takipçileri olduğunu fark ediyoruz. E, üç genç arkadaş, üç genç arkadaşı canlandırıyor. Aralarından bir tanesinin sevgilisi ne ona vermiyor dedesi. Onlar da babasını bulmaya karar veriyorlar kızı istemek üzere. ...gelişen olaylar. Bu arada hani ilginç cameo... E, ...şeyler var bu filmde. Mesela Dede rolünde Cihan Ünal'ı görüyoruz. E, arada Metin Akpınar gibi... Erkan Can. E, Erkan Can gibi... E, ...Türk sinemasının önemli oyuncuları da... E, ...boy gösteriyorlar. Ve tabii yerli filmler deyince... ...bir cin filmi olmadan bitirmeyelim haftayı. Şeytan Geçidi Enhara. Yönetmen Onur Aldoğan... Başrollerde Hakan Yusufoğulları, Yasemin Yıldızgürler Ali Burak Küçük ve Tayfun Turhan yer alıyorlar. Daha çok testerevari şekilde ba başlıyor ama yine cinlere dönüyor hikaye. Birbirini tanımayan sekiz kişi kendilerini terk edilmiş bir binada buluyorlar. Ee, farklı odalardılar ama birbirlerini bulmaya başlıyorlar ama fark etmiyorlar ki onlardan başka birileri daha var o binada. Evet bu hafta bir de küçük dinleyicilerimiz için bir film var. A Wizard's Tale, Here Comes the Grump. Sihirbazın balonları adıyla gösterime giriyor bizde. Andre Couturier ve Todd Resnick birlikte yönetmişler. Ee, Türkçe seslendirenleri bilemiyoruz. Evet dağıtımcının listelerinde yine yok. E, fragmanda da yok. Türkçe fragman çıkartılıyor ama hala orada belirtilmiyor kimlerin seslendirdiği. Burada da e, Terry adlı bir çocuk var. İngilizce kötü büyücü Grump'ın e, insanlığın neşesini çalmış olan büyüsüne karşı e, bir şekilde insanların neşesini geri getirmek üzere bir krallığa büyü aramaya gidiyor. İngiltere Meksika ortak yapımı öyle bir ilginç yanında var. Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz ve bir klasik dinliyoruz. Wizard of Oz'dan Oz büyücüsünden geliyor. Judy Garland seslendiriyor. Somewhere over the rainbow. <Gülüyor> Above the chimney tops That's where Happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? At Judy Garland'dan dinledik, somewhere over the rainbow, Meşhur Oz büyücüsünün Ana şarkısıydı ee, Wizard of Oz'dan Bahsetmemizin nedeni ilginç bir Araştırma açıklandı geçen hafta İtalya'dan geliyor ee, Baya Big data analiziyle aslında Yapılmış bir şey IMDB'deki e, filmleri alıp ee, hangi başka filmlere referans verdiklerine bakmışlar. Böylelikle de son işte son birkaç sene hariç sinema tarihinde en e, etkili, yani kendisinden sonraki filmleri en çok etkileyen e, filmi belirlemişler. E, tabii hani bir sürü problemim var bu <gülüyor> metodolojinin. E, her şeyden önce bir kere etki deyince hani görsel, stil vesaireyi e, tabii ki orada e, katmıyor. Ama referans olarak alınan ya da e, aslında pop kültüre de girmiş e, olan burada ölçülmese de e, pek çok özelliği var. E, bu listeye giren filmlerin ve bir numarada tahmin edebileceğiniz üzere çaldığımız parçadan Wizard of Oz oturuyor. Evet. E, ödüller, adaylıklar açıklanması vesaire konularında yoğun sezona girdik zaten. E, ve e, biz bu programı kaydetmeden hemen önce de altın küre adaylıkları açıklanmıştı. Onlardan bahsedeceğiz uzun uzadıya ama birkaç konu var. Dikkat çekmek istediğimiz bence sinemayı yakından ilgilendiren. Bir tanesi yerli ve milli sinemamızı yakından ilgilendiriyor. Çünkü 5 Aralık'ta resmi gazetede yayınlanan sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun maddelerinde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile e, Sinema filmlerinde tütün ürünlerinin kullanılması ve gösterilmesi madde 23 ile yasaklandı Evet bunun tam nasıl işleyeceğini e, şu anda bilemiyoruz Televizyonda kanallar her şeyi buzluyorlar ee, ama gösterime girecek filmlerde bu ne anlama gelecek, festivallerde gösterilecek filmlerde ne anlama gelecek, yerli filmler, yabancı filmler arasında bir fark olacak mı? Bunları henüz bilemiyoruz ama bildiğimiz şey bunun alenen e, ciddi bir sansür olduğu. Üstelik sigaranın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatan bir film de olsa mesela e, nasıl sigara içti ömrü boyunca ve e, akciğer kanseri olarak öldü diyorsa da film yine de gösterilemeyecek. Şey düşünsene, Insider gibi bir film yapılamaz mesela. Good night and good luck'ı düşünüyorum ben. Canlı yayında sürekli sigaraları içen. Yani hala mesela Dönem sigara diyoruz. çekilemeyecek mesela. Bahsedebiliyoruz. Hani belki ona da bir yasak gelecek bir noktada. Dönem filmi deyince mesela yakın tarihli anos evet. geliyor aklıma. Mahmut Fazıl Coşkun'un. Ve her yerde sigara içilebilen dönemler onlar. Tabii. Ve insanların hakikaten içtiği dönemler sigarayı. Ben şöyle okuyayım e, kanun maddesini. E, madde 23, 7-11-1996 tarihli ve 4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanunun 3. maddesinin 6. ve 7. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 6. Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde... Sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi ya da internet, topluma açık olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticari gaye ile veya reklam amacıyla tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi yasaktır. 7. ise Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti veren, verilen yerlerde ve bunların yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz. O tamam, o tam. ayrı bir şey. Ama bu birincisi. Evet. Her şeyi evet. kapsıyor. Evet. Mesela e, sigarayla işkence yapılıyorsa, sigara söndürülüyorsa birinin kolunda. Onu yapabilirsin ama gösteremezsin. Hım. Ama anla, peki an, anlatabilir mi? miyiz? Anlatıyoruz işte şu anda mesela. Sesli betimlemeyle. Yani bu da mı yasaklanacak? Sigara demek de mi yasaklanacak insanların aklına sigarayı getiriyor ve canlarını çektiriyor diye mesela. Hmm. Ne diyor? Kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi. Şu anda öyle diyor. Bayağı şey olabilir böyle brehtiyan bir sinemaya geçebiliriz. Şimdi bir sigara içiyorum mesela diyebilir karakter arada. Evet öyle bir katkısı olabilir belki. Daha abstrakt bir sinemaya doğru. Evet şimdi bunun üzerine biz bir müzik arası verelim. Ee, keyfimizi biraz daha yerine getirelim. Ee, ve yılın, Yeşim'in dediği gibi ödül dönemine de girdiğimiz düşünülürse ödülleri konuşmaya devam edelim. Son geçtiğimiz hafta biraz başlamıştık ama artık... Dünkü Altın Küre adaylıklarıyla beraber sezon ciddi ciddi başladı. Biz de bu adaylıklar arasında en iyi şarkı adaylarından Black Panther'dan bir parça çalacağız. All the Stars, Kendrick Lamar ve SCA'dan geliyor. you know i'm winning on my mama that's the real shit Now, let's talk about love. Samar ve S.Y.den dinledik. All the Stars senenin iddialı filmlerinden Black Panther'dan geldim. 94.9 Açık Radyoda sinefil devam ediyor ve biz de e, artık açılmış olan ödül ve adaylık e, sezonuna e, giriş yapıyoruz. E, bu dinlediğimiz parça da e, adaylıklarda ismi geçen e, parçalardan biriydi. Ancak Böyle adayları açıklamaya geçmeden önce ben bu hafta açıklanan bir başka kararla ilgili resmi gazeteden Hollywood'a zıplamak istiyorum. Ee, Oscar'ların ve altın kürelerin sunucuları açıklandı. Evet altın küreler ilginç bir şekilde aslında adaylarla sunucuyu aynı gün açıkladı. Genelde daha önce belli olur. Ee, bu sene galiba biraz zorlanıyorlar adaylık pardon sunucu belirlemekte. Altın küreler güzel bir tercih yapmış Oscarlar bakalım Oscar gününde hala aynı sunucuyu mu göreceğiz O bile tartışılıyor şu anda Ben çok şüpheliyim Evet şimdi hemen geçelim o zaman Altın kürelerde Sandra Oh ve Andy Samberg var Hem aday olup hem sunucu olunabiliyor mu? Bildiğim kadarıyla hayır Ama Sandra Oh aday Oyuncu olarak değil Killing ne? Eve ile Demek ki olabiliyor Evet belki de bir ilktir Evet, ona dönüp bakmamız lazım. Ee, Sandra Oh, Killing Eve'li aday. Zaten daha çok televizyondan tanınan isimler. Ee, bu sunucularda sık gördüğümüz bir şey ama Oscar'lardaki sunucu, ki o da televizyondan ve sinemadan e, tanınan bir isim, Kevin Hart. Kevin Hart son yılların e, popüler e, komedi oyuncularından biri. Ee, de iyi işler yapan e, filmlerde rol alıyor Tabii Kevin Hart'ı bu kadar tartışmalı kılan Bu arada şeyi de söyleyelim bizde en son Cuman G'si oynadı evet. ee, Bu kadar tartışmalı kılan, kılan şey ise Kendisinin e, kariyerinin farklı dönemlerinde Oldukça homofobik söylemlerde bulunuyor olması Bunu stand bunun bir parçası haline getirmesi e, Ve hatta hani bir filmi baştan aşağı baya e, homofobik bu e, Will Ferrell'a ...başrolleri paylaştığı film. Ee, dolayısıyla hani... E, ...Hollywood'un böyle bir dönemde böyle bir ismi... E, ...nasıl karşılayacağı bence oldukça e, tartışmalı. Zaten duyurulur duyulma, duyurulmaz e, konuşulmaya başlandı. Yani kim şu anda e, akademi ödüllerinde... ...ortalığı kontrol ediyor... ...kim orada kararları veriyor... ...veren birileri var mı diye sorulmaya başlandık... ...çünkü birkaç ay önce de... ...bu demin bahsettiğimiz... ...popüler film rezaleti yaşanmıştı... ...en iyi popüler film... ...diye bir kategori... ...olacağını açıkladılar... ...bir hafta içinde geri çektiler... ...gelen tepkiler üzerine... Sanki orayı da Trump yönetiyor gibi... <gülüyor> ...olabilir... ...yani böyle bir fikir ve karar... ...ortaya atıp sonra... ...onu geri çekmek, tepki gelince çok yabancı bir şey değil aslında. Ee, evet, Altın Kürelere dönelim o zaman Oscar'lardan. Ee, Sandra Oh ve Andy Samberg bu arada geçtiğimiz e, aylarda Emmy ödüllerinde beraber bir ödül sundular. İyi bir e, dengeleri var. İkisi de komediye çok hakim. O yüzden e, keyifli olacağını düşünüyorum. Bir de zaten hep konuştuğumuz gibi altın kürelerde e, hem e, Hollywood Foreign Press Association starları görmek istediği için onları çok aday gösteriyor. Hem de e, onların hepsine şampanya veriyor bütün gece boyunca ki herkes biraz e, kafayı bulup daha eğlenceli konuşmalar yapsın diye. Şimdi bildiğiniz gibi altın kürelerde drama... ...ile komedi ve müzikal filmleri ayrı kategorilerde değerlendiriliyor. Ama burada insanların çok sık sorduğu bir soru bu sene tekrar tekrar sorulacak. Biz o yüzden baştan o soruya bir cevap vermiş olalım. Çünkü Bohemian Rhapsody ve A Star Is Born gibi filmler... ...müzikal kategorisinde değil drama kategorisinde aday olarak karşımıza geliyorlar. Bu da tabii insanların nasıl olur bundan ikisi de müzikal diye sordurabiliyor. Buna yapım şirketleri karar veriyor yapım şirketleri hangi kategoriden aday göstereceklerine kendileri karar veriyorlar. Bence hem Bohemian Rhapsody hem de Astaire's Born için drama kategorisinden girmekteki amaç birazcık Oscar şanslarını da arttırmak. Daha ciddi bir film olarak gözükmek. Çünkü Altın Küreler'de de aslında filmler kategoriler arasında böyle bir hiyerarşi var kabul edelim ki drama kategorisinde yarışanlar daha ciddi daha Oscar'lık filmler olarak görülürken komedi ve müzikal hani bunlar da çok iyi. Alt da çok sevdi biz de çok eğlendik ama hani onları da burada yarıştıralım muamelesi gören filmler olabiliyorlar. Evet, e, özellikle zaten A Star Is Born'un drama e, tercih ettiği hemen konuşulmuştu Oscar'lardaki iddialarını da e, gösteren bir şekilde. E, en çok adaylıkta Vice'ı da görüyoruz ki o e, komedi e, tarafında Adam McKay'in Dick Cheney üzerine e, filmi ben de çok heyecanlı bekliyorum onu. Ve Dick Cheney <gülüyor> bu kalemun oyuncu Christian Bale canlandırıyor. Yani Christian Bale i... Bilmem kaç kilo almış ve e, kelleştiren bir proste, prost, e, ne denir bir e, Protez. Protezle kafasında düşünün. Gerçekten benzemiş ama. Benziyor. Dram dalında e, adayları hemen e, tamamlayalım. Bohemian Rhapsody ve A Star Is Born'a ilaveten e, bizde gösterilmiş olan Black Klansman, e, Black Panther, Kara Panther ve e, henüz göremediğimiz If Bill Street Could Talk var o da Moonlight'ın yönetmeni Barry Jenkins'in son filmi. Evet bu listede belki de benim en heyecanla beklediğim film o şu an itibariyle. Ee, en iyi kadın oyuncu kategorisinde dramada The Wife ile Glenn Close, A Star Is Born ile Lady Gaga, Destroyer ile Nicole Kidman, Can You Ever Forgive Me ile Melissa McCarthy ve A Private War ile Rosamund Pike. Evet bunlardan Lady Gaga dışındakileri henüz göremedik Türkiye'de. E, Melissa McCarthy'nin komedi dışında da kendisini ispat ediyor olması burada tabi çok e, bence dikkat Çok farklı çekecek. bir karakteri canlandırıyor. Bir Ve de. gerçek bir hikaye. <gülüyor> e, Rosamund Pike da yine gerçek bir e, hikayeden e, savaş ne canlandırıyor. Erkek oyunculara baktığımızda orada biraz daha tanıdık performanslar var. A Star Is Born ile yine Bradley Cooper, Bohemian Rhapsody ile Rami Malek, Black Klansman John David Washington ve henüz gelmemiş olan bize An Eternity's Gate'de Van Gogh performansıyla Willem Dafoe ve Boy Erased'te genç oyuncu Lucas Hedges. Evet burada da iddialı performanslar olduğunu söyleyebiliriz. Yardımcı kadın oyuncu kategorisinde Vice ile biraz önce bahsettiğimiz Amy Adams, First Man ile Claire Foy, If Beale Street Could Talk ile Regina King ve The Favourite'den e, senenin iddialı e, Britanya yapımı e, Yorgos Lanthimos'un son filminden Emma Stone ve Rachel Weisz yer alıyorlar. E, yardımcı erkek oyuncu da şu anda sinemalardaki yeşil rehberden Maher Shalali, Beautiful Boy ile Timoteh Shalameh, Black Klansman ile Adam Driver, Can You Ever Forgive Me ile Richard E. Grant ve Weiss Sam Rockwell ki George Bush'u canlandırıyor. W Bush'u. W Bush'u. <gülüyor> Komedi müzikal dalına geçelim. Crazy Rich Asians bize gelmedi o. The Favorite, Lantimos'un filmi. Green Book, Yeşil Rehber. Mary Poppins Returns. Ve Vice burada Mary Poppins de daha e, Amerika'da da yaygın gösterime girmedi ama belli ki Hollywood Foreign Press'e gösterilmiş. Evet en iyi, bu kategoride en iyi kadın oyuncu da Mary Poppins Returns ile Emily Blunt yeni Mary Poppins olarak karşımızda. The Favorite'ın kraliçesi Olivia Colman, Eighth Grade bu senenin en çok konuşulan e, büyüme filmlerinden Elsie Fisher, Tali ile Charlize Theron, Crazy Rich Asians ile Constance Wu. 8 grade'deki Elsie Fisher'ın da 15 yaşında olduğunu buradan e, söyleyelim. Erkek oyuncu da Vice ile Christian Bale, Cheney olarak. Mary Poppins Returns'de Lin-Manuel Miranda. Kendisi daha çok sahnelerden tanınsa da e, Hamilton'ın e, yazarı aynı zamanda, yazarı, her bestecisi, şeyi. başrol oyuncusu her şeyi, e, Yeşil Rehber'le Viggo Mortensen, The Old Man and the Gun ile Robert Redford ve Stan and Ollie ile John C. Reilly ki bu bildiğimiz e, Laurel ve Hardy, Hardy olarak bildiğimiz e, karakterlerin gerçek hayatları. Bu arada da Old Man and the Gun, Robert Redford'ın da veda filmi aslında son rolü oluyor. Ee, en iyi yönetmen kategorisine de bakalım hızlıca. A Star is Born ile Bradley Cooper, Roma ile Alfonso Cuaron, Green Book ile Peter Farrelly, Black Clansman ile Spike Lee ve Vice ile Adam McKay. Haftaya önümüzdeki cuma ise Alfonso Cuaron'un Roma'sının... Netflix'te e, yayınlanacağını şimdiden önden duyurmuş olalım. Ve sinemalarda da... ...gösterime hı hı. E, girecek... ...çünkü büyük bir kavga koktu tabii orada... ...Netflix filmi, ödül adaylığı... ...yeterince... E, ...salonda açmaması... E, ...eleştirildi... E, ...ama önümüzdeki yıllarda... ...Netflix'in bir yere gideceği yok gibi görünüyor... ...bu e, online şirketlerle... ...stüdyoların bir şekilde... ...barışmaları gerekecek... ...muhtemelen birileri diğerlerini satın alacaklar... ...en sonunda yine bir yüzden, şeyler birleşecek... ...diyoruz ki ilk hafta yakalayın, sinemada izleyin... ...nasıl olsa Netflix'e geliyor demeyin... Çünkü... Çünkü Roma bu senenin gerçekten büyük perdede izlenmesi gereken yapıtlarından. Evet, e, altın kürelere tekrar döneriz. Çünkü daha bir sürü adaylık var konuşmadığımız. E, eğlenceli bir ödül olduğu için de seviyoruz. Ama bu haftalık vaktimiz burada bitiyor. Teknik Masada Barış'a ve bu haftaki destekçimiz Sezin Erkul'a çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.